Efendim, merhabalar, hayırlı akşamlar. TV'net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Yağmurlu bir İstanbul akşamından herkese merhabalar, hayırlı akşamlar demiş olalım. Bugün 19 Rebül evvel, 1444. Ee, yeni bir soruların peşinde de, yeniden soruların peşinde olacağız. Elbette her hafta olduğu gibi çok kıymetli hocamız İhsan fazlıoğlu ile birlikte ee, kıymetli hocam. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum, hoş bulduk. Diyeyim. Bir anmak lazım elbette tabii ki. Ee, üzücü bir, e, elem verici bir havadisle aslında evet. e, ilerliyor Türkiye'nin gündemi. Bartın'dan gelen haber malumunuz. 41 e, şehit, şehidimiz oldu. E, onlara Allah'tan rahmet... Allah rahmet eylesin. Ailelerine e, sabır diliyoruz, başımız sağ olsun. E, Türkiye olarak hepimizin başı sağ olsun diyerek anmış olalım. Şimdi hocam birkaç notum var yine her hafta olduğu gibi. Ama bu sefer bana notlarını söylemedin. Genelde bahsederdin. Evet. Evet evet hocam. ilginç bir şeydir ee... bakın. Ben de merak ediyorum. Aslında şey hocam hani yabancısı olduğunuz bir konu zaten bu bağlamda yok ama 15 Ekim 1993 ne var diye bir baktım. Ne üzerine konuşulur? Sizin hususen Türkiye'de tanınması konusunda da belki kayıt dışı bu ama e, katkınızın e, büyük olduğu bir ismin vefat yıl dönümü. 29. vefat yıl dönümü e, Büyük Üstat Aydın Sayılı'nın e, vefat yıl dönümüymüş. 15 Ekim 1990'da. E Aydın Sayılı Hoca yani Türkiye'nin bir değeri. Yani, e, modern anlamda Türkiye'de bilim tarihinin kurucusu, büyük bir entelektüel. Alim bir adam. Yani. Dürüst, tutarlı. Hmm. E, dünyada... dünyada Evet. İlk bilim tarihi doktorası e, yapanlardan. kayıtlarıp hep yapan, yani ilk bilim tarihi doktorası Türkiye, yapan kişi diye. Türkiye'de. Ama dünyada mı bakmak lazım. Araştırma yapmadan bir şey söyleyemeyiz. Ee, mesela George Sarton'un yanında yaptığı söyleniyor. O da biraz şüpheli. Yani George Sarton da ama ondan da ders alıyor ama doktor hocası George Sarton değil zannediyorum. Ama o çok önemli değil. Ee, yeni kurulan cumhuriyetin ee, devlet siyaseti gereği e, yurt dışına gönderilen doktora yapması için. Ve doktora tezi de İslam medeniyetinde bilim müesseseleri kurumları hastaneler ve rasathaneler. Evet. Rasathaneler kısmının İngilizcesi yayınlandı malum e, şeyden. Türk tarih kurumu mu? Atatürk yüksek kurumundan olabilir. E, Arapçaya da tercüme edildi ve sahasında açılmış yani, bir eser değil. ha Tabii tabii. E, o e, efsafta, o çapta bir araştırma vasathaneler üzerine yapılmış değil mesela. E, bir de tabi Ankara'daki e, Dil tarih Coğrafi Fakültesi'nde bilim tarihi ana bilim dalında pek çok öğrenci yetiştirdi. İşte Sevim Tekeli Hoca Rahmetli, Esin Hanım Allah e, uzun ömür e, versin, vefat e, Melek etsin. Dosay Hocamız, sonra o ekolden de Remzi Demir Hocamız, Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Hı. Unat. Ve onların yetiştirdiği genç nesil. E, Neticede orada bir ekol var. E, bu açıdan da e, hem eserleriyle hem öğrencileriyle e, Türkiye'deki bilim hayatına çok ciddi katkısı olan bir isim. Ayrıca yazdığı eserlerle, fikir makalelerle de uluslararası ölçekte e, Türk bilim tarihini, İslam bilim tarihini tanıtan e, bir duruşu olan bir insan. Allah rahmet eylesin. De, büyük isimlerimizden. Evet bak bu sürpriz oldu. Ee, ee, eyvallah evet. eyvallah. Ve biliyorsunuz 5 e, lirada da resmi var. 5 kağıt banknotların evet, üzerinde. Yani, o, o da devletimizin ve e, dolayısıyla Türk insanının hocaya olan vefasının bir göstergesi. O da çok güzel bir. Eyvallah. Evet. Hocanın tabii e, fotoğrafı e, var paranın üzerinde ama hocaya dair, e, gerçi taramadım çok da bir şey söyleyeyim ama bir şey yapılmadı. Yani, yani. şöyle hoca ee, Aydın Sayın Hoca benim kişisel kanaatim alim bir insan, objektif bir insan. Onun için ne Hasan'a ne Hüseyin'e, ne Ali'ye, ne Veli'ye yaranamamış böyle. Sadece uzmanları tarafından bilinen e, bir kişi. Kendine ait bir kişiliği var. O kişilikten dolayı A tarafına yaranamıyor. Uğraştığı Hı -hı. konu öbür tarafın dikkatini çekmiyor. O tarafa yaranamıyor. Arada kalmış bir insan o açıdan. Ama e, güneşin değerini ...insanlar takdir etmez, o ışık verir yani. Bence Türk Bilim Tarihi, çağdaş Türk Bilim Tarihi'nin kurucu ismidir Aydın Sayın Hoca. Eyvallah. Edisyon kritik yapma. Şimdi diyelim ki Salih Zeki de çok önemli bir isim. O da kurucu bir isim ama... ...edisyon kritik yapma, metin neşletme, yayınlama ve bir de Osmanlı dönemi... E, ...kesin bir matematik bilimleri e, doktora konusu kılma, e, doktor hazırlatma açısından Aydın Sayın Hoca öncüdür tabii. Eyvallah. Ee, rahmet olsun diyelim Aynen. 29 sene olmuş. Ben Esin Kahya hocayı tanımıştım. Ee, kanunu çevirirken evet, biraz evet, hocayla evet. teşriki mesaide bulunmuş Bitirdikten sonra daha doğrusu. Evet. Orada e, e, e, tabi Aydın hocayı da sordum hocaya ama Hocanın İbni Sina ile Esin hocanın İbni Sina ile olan ilişkisi üzerinden e, zaman zaman sizin burada söylediğiniz bir bahis. Ya bunlar, bu adamlar, bu insanlar e, uğraştıkları işe, ilme nasıl bir ciddiyetle yaklaşıyorlar tabii, tabii. sorusunun cevabını görmüştür. her zaman söylerim biliyorsun. E, kendisine saygı duyan insan, işini ciddiye alan insan işini ciddiye aldırtır da. Yani öyle bir, aynı Sayın Hocam öyle bir özelliği var. İşini ciddiye alan, işini ciddiye yapan bir insan olduğu için e, yaptığı işi de insanlar tarafından ciddiye alınmasına sebep oluyor. O açıdan önemli. Evet. Doğru evet. söylemiş Esin Hocam anlasana. Burada tabii 3 tane doktora talebesi almasını da anmak isterim. Hayatı boyunca enteresan geldi. O dönemdeki şartlarla alakalı, taleple alakalı, hocanın tarzıyla alakalı, talep edeceği şeyi e, karşılayabilecek öğrencisini alması. Tabii, tabii. Yani pek azları. çok şey bir doz dönemin şartlarıyla alakalı yani. Hı. Ama o 3 hoca da 3 üç üçer doktora talebesi yaptırsa değil mi? Ya yani şu anda e, Ankara'daki Aydın Sayıl hocanın Füsun'un yetiştirdiği akademi de olsun ya da olmasın pek çok isim var. Akademik nesep itibariyle. Tabi tabii kesinlikle yani. yani çeşitli alanlarda çok güzel üretim yapan arkadaşlar var. Tek başına Türkiye'de bir. Ya bir ekol tabi. şeyi yaptı. Evet. evet. Ee, eyvallah hocam. Tabi bu benzer bir şeyi Esin hocayı söyleyince Günay hoca ile Alinia Tarlan e, arasındaki ilişki de. Eskiden sanki bu şey... Usta çırak ilişkisi daha yakındı. Eskiden? Tabii tabii. Yani hoca sayısı azdı bir kere. Üniversite ha. azdı. Ee, öğrenci seçimi daha zordu. Ee, işin biraz daha bugünkü gibi değil, ciddiyeti vardı. Tahammülkardı öğrenciler. Bugün öğrenciler öyle tahammülkar değil. Ee, bu ayıplanacak bir şey de değil. Çağır ruhuyla alakalı. Ee, ben çok dinledim. Yani o nesle yetiştim ben yaşım itibarıyla çeşitli alanlarda mesela diyeyim ki Ramazan Şeşen hocayı selamet versin dinlediğim zaman, ne bileyim ben Günay Kut hocayı dinlediğim zaman, İsmail Yunusal hocayı dinlediğim, Mehmet Genç hocayı dinlediğimiz zaman işte Tuğman Duralıydı. Yani o dönemin zorlukları var doğru. Yani savaş psikolojisi, Türkiye Türk toplumunun kendini yeniden toparlamaya çalışması filan bir sürü problemler var. Ama öbür tarafta da faziletli olan insanlar var. ...bunlar bugünü sağlayan, bugünü hazırlayan insanlar neticede her şeye rağmen. Evet. Hocayı da anmış olduk. Evet. Ee, Ramazan hocayı andık. Ee, Üstüm, evet, andık. Evet, evet hocalarımızı andık Eyvallah. diyelim, hocalarımızı Eyvallah. andık diyelim. Yok, Geçiyorum hocamız. hocam. Ee, aslında ben geçen hafta gündem edecektim, ee, tarihini kaçırdığım için. Çünkü çok fazla e, etkinliğiniz var. Allah sayısını artırsın. Size de güç abi kuvvet abi. versin. Dün de zannediyorum Galatasaray Üniversitesi'deki Medeniyet Kulübü. Evet. orada <gülüyor> genç arkadaşlar bir organizasyon yaptılar. Ee, ve davet ettiler sağ olsunlar. Ee, gittik konuştuk. Post-truth çağında özgür olmanın imkanı var mı? Evet. Başlığıyla. Başlık bir çarpıcı. Ee, buna temas edelim istiyorum ne gördünüz onu da soracağım ama bir taraftan da özgürlük meselesi yani o tabii uzun bir konu biliyorsun teklif dergisi özgürlük sayısı çıkarttı bir özel dosya evet. özel bir sayı çıkarttı oraya bakılabilir çok güzel yazılar var orada hem dergi çıkartan hocalarımız hem de dışarıdan yazı yazan <gülüyor> hocalarımızın o okunabilir ee, ama ben şeyde e, genç arkadaşlarla bir sohbet yaptık. O bir ders, bir şey değil. E, bir sohbetti. Çok güzel bir katılım oldu. Hukukçu arkadaşlar e, çoktu. E, yani şeyi özgürlük meselesini sadece bir e, felsefi problem, metafizik bir tartışma alanı değil. Ayrıca bir iktidar meselesi olduğunu da e, gündeme getirdim orada ben. Ve e, günümüzde özgürlüğün artık çoktan seçmeli. Test özgürlüğü. İktidar meselesi ne demek hocam? İktidar yani gücü e, toplumların ürettiği ya da şu anda dünya ölçüğünde e, üretilen artı değeri kontrol eden insanların eline bağlı. Kararına bağlı bir şey bu. Hı. Tanımı? Tabii tabii. Yani e, iktidar sahiplerinin e, ki bu iktidar sahipleri politik iktidarlar değil bence. Daha çok e, kapitalist, neoliberalist, ekonomi elinde tutanların. En zayıfı o, belki politik iktidarlar. Evet tabii var. tabii. Onların tanımladığı oranda özgür olduğumuzu çoktan seçmeli özgürlük diyorum ben buna ve bu çoktan seçmeli özgürlükte hiçbir yok. yok. Yani hiçbir yok. Yani A'yı B'yi çok çok seçenek var ama birini seçeceksin. O dairenin içerisinde kalmak kaydıyla. Yani istediğin yemeği yiyebilirsin, istediğin elbiseyi giyebilirsin ama onların ürettiklerini yiyeceksin, onların ürettiklerini giyeceksin. İstediğin kadar koşabilirsin ama onların ürettiği ayakkabılarla bu olacak. İstediğin kadar tatil yapabilirsin ama onların belirlediği şekilde olacak. Ee, bu, Bunlar üzerine durduk ama tabii ki hakikat ne demek yani bu yani bu bir post kavgası var biliyorsun. Post kavgası diyorum ben buna. Post truth, post modernizm, post post, -post. Hmm. Bu bir post kavgası. Ee, bunu anlamamız gerektiği kanaatindeyim. Yani biz genelde bir şeyi konuşurken yargılayıcı konuşuyoruz. Bir pozisyon alıyoruz. O pozisyonu verili bir pozisyon olarak kabul ediyoruz ve doğruyuz orada biz. Karşı tarafımızdaki başka bir pozisyon ya da pozisyonlar var. Onlar baştan yanlış. Niye o pozisyonu almışlar onu sorgulamadan, diğer yargılarıyla bir tür benzetme yerindeyse taş atıyoruz onu. Halbuki bu post-truth dediğimiz hadise, işte şimdi alternatif truth'lar var, yeni yeni bir sürü teori var. Niye, temel iddiaları ne, niye oraya gelmişler? Hmm. Onu truth kavramı, yani hakikat kavramı, Doğruluk kavramının tarihsel serençam üzerine de biraz konuştuk, belki bugün de biraz konuşuruz. Hı hı. E, oradan e, günümüze geldik ve şöyle bir şey söyledim, hani şu, bunu da yazdım zaten. Bugün biz hukuk fakültelerinde e, özgürlük kavramının e, insanlar için olduğunu, insanların e, tercih eden varlıklar olduğunu söylüyoruz. Çünkü hukuk bunu gerektiriyor, yoksa sorumluluk olmaz. Ama biyoloji fakültelerinde, e, ne bileyim ben, genetik bölümlerinde daha büyük patlamadan itibaren belirlenmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani fiziksel tarafımız var, gen, canlı tarafımız, genlerimiz, sinir sistemimiz değil mi? Beynimiz, sonra içinde doğup büyüdüğümüz aileler, terbiyeler, eğitimler, öğretimler. Tüm bunların hastası bir insan var ve bu insan bir şey yaptığında özgürüm diyor. Acaba hmm. bir belirlenmişlik var mı? Çünkü özgürlük çatal durumlarında ortaya çıkar ve bu çatal durumlarında sizin sadece yapmak değil yapmamak. Özgürlüğünüzde vardı. Dolayısıyla biz istemekle özgürlüğü birbirine karıştırıyoruz. Bir şey yapmak istemek özgürlük değil. Onu hayvanlar da yapıyor. Yani böyle çok biraz dağınık ama güzel bir sohbet oldu. Ee, arkadaşların söylediklerine göre. Evet. Eyvallah. Bu, ben e, yani çok kısa bir cevap almak umuduyla e, şeyi soracaktım ama siz kısmen temas ettiniz. Yine de sorayım. Müsaade buyursanız ee, hocam. Hani, doğası gereği bir şeyden e, özgürlük. Ee, Burada bugün eee Türkiye'yi kast söylemiyorum. Dünyada reklam bültenlerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir kavram olarak eee hususen yaşı genç insanların sürekli tekrarladıkları bir kavram ve de onlara tekrar atılan bir kavram olarak özgürlük. Yani cari e, Yok şey, ortamdaki Yusuf'sun. Bugünkü özgürlük hayvani nefsin bir kavramı. bizde hürriyet kelimesi hı hı. yani iradeyle ihtiyar birbirine karıştırdığımız için biz. eee e, İstemeyi biz özgürlük zannediyoruz. İsteme hayvan da istiyor canım yani hayvanların da iştahı var. Arzu nesnelerine yönelmek özgürlük değildir. Şunu yiyeyim, şunu içeyim, bunu yapayım bu özgürlük değildir. Özgürlük yeri geldiğinde vazgeçebilmektir. Yapamamaktır. Yapmak kadar yapamamaktır. Yapmamaktır. Bir tavır almaktır, bir pozisyon almaktır ve bunu da belirli bir felsefi, efendim öğreti bir dini inanç bir politik duruşa göre yapabilmektir. Öyle bir özgürlük yok bugünkü özgürlük. Kapitalizm ve neoliberalizmin oluşturduğu arzu nesnelerini elde etme arzusu, gücüdür. Ve buna sizi teşvik ediyorlar. Siz de özgür olduğunuzu zannediyorsunuz. Bunun özeti şu. Hatırlarsam bunu burada örnek verdik mi bilmiyorum ama. Hani bu fraunlar, e, Mısır'da eski Mısır'da seyahat ederken köleleri ne? Bal sürerlermiş. Sinekler e, onlara gelmesin oraya konsun diye. Bu zorunlu. Köle bu adam. Şu i̇radesi yok. Bugün bizim yaptığımız özgürlük şu. Bize bal sürmüyorlar. Biz özgürce balı sürüyoruz kendimize. Tamam mı? E, kapitalist e, ve ne öyle böyle sistem sinekleri bize konsun. Bundan zevk alıyoruz. Hatta biri sürülmesine itiraz etse ona da bir nefret ve düşmanlıkla Bak, itiraz işte ediyoruz. Tabii kapitalist sistemin özelliği var. Yani şimdi insan sayısı çıkacak teklifin. Orada ben bir cümle kullanıyorum. İnsanı her zaman insana rağmen savunmuş insanlar, peygamberler, filozof. Ya Sokrates'i asmadık mı ya? Sokrates Atina astı, demokrasi astı yani. Atina demokrasi asmadı mı Sokrates'i? Yani insanlar, peygamberler, büyük filozoflar, öğreti sahibi filozof, mistik düşünürler, sufiler, insanı, insana karşı, insana rağmen savundular hep. Bedel dediler. Bugün de bu böyledir. Siz bugün çıkıp bir insana kardeşim e, dünyadaki gelirin şu kadar şuraya gidiyor, bu kadar buraya desen ya bırak kardeşim maaşımızı alıyoruz, tatilini yapıyoruz, icat çıkartma başımıza. Mutluyuz yaşıyoruz derler. Çünkü yaşamak maddi bir mutluluğa indirgendiği zaman niye itiraz edeyim ki gidiyorum. Yani her yüzdalmış ama 5 ver alsın o adam diye. Yani kimse kusura bakmasın. Şimdi Türk dünyada harcanan bir paraya bak bakalım eğlence sektörüne spor sektörüne neler harcanıyor? Bir de bilime, bir taraftan bilim çağı, düşünce çağı diyorsun. Bir bak bakayım ne kadar harcanıyor. Nasıl bir piyasa var dünyada ona bir bak. Yani neyse onlar ayrı konular. Eyvallah. Özgürlüğü tabii oradan tanınmadıkları için. Fakat burada hani bu kısa konuşmadan hasıl olacak verim nedir dersek... Zannediyorum özgürlük e, meselesi üzerine düşünüp onun nasıl tanımlanacağını ortaya koymamız bir de, lazım. Bir bir zemin lazım. Zemin bak şu andaki çağdaş tartışmaların hepsi zeminsizlik üzerinden gidiyor. Bir zemin yok. Zeminsizlik üzerinden gittiği için de ölçüt yok. Ölçüt olmadığı için de herhangi bir yön beni tayin demiyorsun. E, bu da manipülasyona çak açık. E, o hani bir örnek vermiştik ya karanlıkta. Görme gözlüğü olan insanlar, görme gözlüğü olmayan insanları manipüle ederler. Çünkü senden daha çok bilgiye sahipler. Bugün dünyada veri, data, big datayı elinde tutanlar, o datadan haberi olmayan insanları hiç çaktırmadan ve hissettirmeden yönlendiriyorlar zaten. Sen de özgür olduğunu zannediyorsun. Mutlu mutlu yaşa işte. Ee, bu bizim, bu da bir tercih tabii yani. Bir ölçüt yok şu anda. Belirsiz. Gidiyor işler bakalım. Bir tarafıyla tabii şu da var ama değil mi hocam? Şimdi mesela insanı insanlar rağmen insanlık savunarak buralara tabii geldik. Öyle. Birisi çıkıp ya yani beni bana rağmen savunmanıza gerek yok. Ben tam olarak bu özgürlüğü Bugün böyle yani. evet, diliyorum derse. Öz, diliyorum ne demek? Yaşıyorum zaten ben mutluyum diyor adam. Eğer yaşamak bir haz almak basit anlamıyla maddi imkanların verdiği mutluluksa, o zaman konuşmaya da gerek yok yani. Bu tabii dediğim gibi, işin içerisinde bir foundation, bir ground, bir zemin var. Bu zemin olmadan, ya ben okuyorum şimdi, çağdaş felsefeyi de az çok takip ediyorum, zeminsizlik var yani, konuşuyorlar, bir sürü cümle kuruyorlar da, bunlar ortalığı daha da karıştırıyor. Yani bir e, kapitalist, liberal, neoliberalist ormandayız, balta girmemiş kapitalist orman, ee, ve burada bir güzergah, bir yol e, bulup bir yerden bir yere gideceğiz diyorlar ki ormanda dolaştır. Bu özgürlük, bunu özgürlük zannediyoruz. Hmm. Bir yerden bir yere gitmek değil, bir amaç, bir hedef, bir yön yok. Ormanda dolaşıp duruyoruz. Ve bu da Aa, çok güzel bak dolaşıp duruyoruz, çok şey görüyoruz gibi bakıyoruz olaya bir özgürlük. Sahibi. Neyse uzun bir konu ama özgürlük önemli. Şu açıdan önemli, ee, biz eğer özgür tercih gücümüz yoksa, ne nübüvvetin anlamı kalır, ne ahlakın anlamı kalır, ne hukukun, ne sorumlu olmanın, ne de duanın bir anlamı kalır. Mutlak bir determinasyon içerisinde yaşıyorsak hem fiziksel hem toplumsal olarak, o zaman gerçekten bir tür makine gibi e, bir otomata dönüşürüz. O pek çok şeyi yeniden sorgulamamızı gerektirir ki, bugün özellikle e, nöroloji, norobiyoloji, e, norofilozofi, kognitif bilimler, ondan sonra... E, bu bilinç felsefeleri, genetik bilimlerin, hatta kozmoloji tartışmalarının hepsi bir araya geldiğinde e, hakikaten insana çok da böyle e, kendi tercihini ifşa edeceği aşık akılacağı alanda kalmıyor yani. Bu bunlar bugün... zaten kapitalist ve neoliberalist yapıda ortada bir insan bırakmamaya çalışıyor. E tabii o da ayrı bir konu. Zaten teklifin bu yeni sayısı insan sayısı. Bunlar incelenecek orada. İnsan nedir? Ee, ne zaman çıkacak hocam bu? Kasım'da. Kasım başında inşallah rafta olacak. Evet. Onu da söylemiş olduk. Evet. Ee, özgürlük meselesini tabi konu çok uzatabiliriz ama hocam. E, Yok konumuz geçeyim, o değil. Evet, konumuz e, müsaadenizle evet. iki, iki başlığımız kaldı. Hakikati bilmek ne demektir diye sormamıza. Öyle mi? Aa, daha oraya gelmedi. Evet. E, Meaat okumaları başladı bunun niye anıyorum? Geçen haftalarda çünkü konuştuk. Hmm. Ee, belki hani bir e, tekrar daha nedir bu? Ne oluyor? E, çünkü oradaki hocam hikayede, e, biz başlamadan önce söylemiştiniz. E, yarına ilişkin çok güzel e, şeyler var. E Tabii dedik ya İstanbul'da çok etkinlik var. Çok çeşitli kurumlar, kuruluşlar biraz da gönüllü olarak yani bunun öyle büyük bir maddi şeyi yok. Tam tersine orada Organizasyon harcıyorsunuz. Hocalara falan filan falan harcıyorsunuz. E, Marifet ve Erdem Akademisi de böyle bir şey. Genç arkadaşlar organize ediyorlar. Ben ders veriyorum. E, başka hocalarımız ders veriyor. Ömer Türker var. Ayhan Çitir Hoca var. Ondan sonra İbrahim Aliçer var. Mehmet Öztüran var. E, Ebu Zerdişkaya var. E, yani pek çok e, şu anda hemen aklıma gelmedi isimler ama çok değerli arkadaşlar var orada. E, özel seçiliyor. Büyük bir müracaat oluyor. 45 kişilik ekip seçiliyor. Dar bir şey. E, son derece başarılı genç arkadaşlar. E, onlara işte varlık e, fikri, tevhid. Yani hem e, genel felsefenin, genel düşüncenin problematik. Hem de kendi kültürümüze ilişkin problematik. E, anlatılıyor. O bahsettiğiniz zemin... Tam bir zemin oluşturmak çok güzel. Evet, bir zemin oluşturmak. Yani gerçeklik hakkında konuşuyoruz da bu gerçekliğin kategorizasyonu nedir? Yani hangi, niye, nasıl cümle kurabiliriz? Şeklinde geçen sene başlamıştı. Geçen seneki arkadaşlarımız ikinci kademede devam ediyorlar. Daha sistematik okumalar yapıyorlar. Birinci kademedeki arkadaşlar ise daha genel konularda bir zemin elde etmeyi oluşturmaya çalışıyorlar. Allah bereket evet, versin anladım. oradaki gayretlerinizi. Evet, burada Mehmet Özturan hocamıza ve İbrahim Aliçer hocamız özel teşekkür ediyoruz. Bir de öğrencilerin bu altyapı hizmetini yapan orada bir genç ekip arkadaş var. Yemeklerinden tutun çaylarına kadar. Onlara da emeklerini bereket olsun Allah razı olsun diye. Eyvallah. Evet. İnsanı, insana rağmen savunuyorsunuz Evet aynen <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Eyvallah. Evet. Hocam son başlığım bir doğum günü haberi. Almak istedim burada daha önce biz e, bu ismi size hiç sormadım ve hiç konuşmadık da hususi olarak da. Ya, hakikaten beni bugün e, şaşırttı. Almak isterim 178. E, 178 yaşına geldi herhalde. Nietzsche'nin doğum günüymüş Hacı. Evet. E, Sizde hiç konuşmadık diye biraz dikkatimi çekti. Onu bir yekden. Nietzsche'ye ben atıf var. yaparım canım. Yok biz ben size hiç sormadım bir bahis Hayır Bahis olarak açıdan. değil ama bu konuşmalarımızda ben bazen evet. Nietzsche'nin sözlerine <gülüyor> atıf yaparım. Tabii Nietzsche ben e, felsefe bölümünde öğrenciyken en çok üzerine durduğum filozoflardan biriydi. Biraz da Turgut Çansayar hocanın Nietzsche yorumları da beni çok etkilemişti. Hmm. E, tabii müzdarip bir derviş e, diyor ona. Ona çok farklı evet. bakıyordu. E, ben o kadar bakmıyorum tabii. Müzdarip olduğu konusundan fikrim. Yani e, hem e, yaşadığı kültür kümesi hem de e, aile e, ortamı. Hmm. Onun müzdarip bir insan olduğunu, çok dertli bir insan olduğunu ve bir arayış içerisinde... İnsan özellikle Kant'ın hakikat eleştirisinden sonra ya da hakikatin bilgisinin kaybından sonra e, o geleneğin belki de en dürüst insanlarından biri. Çünkü ya numara yapacak, devam edecekti. Hayda gel gibi bana haydager hep öyle gelir. Ya da Nietzsche gibi kafayı yiyecekti. Nietzsche dürüst davrandı. Evet. Kafayı yeme tehditiz evet, evet. devam tabi Tabii tabii. Yani hakikaten e, büzdarip bir insan. E, bence e, çağın en ciddi, yani özellikle... Avrupa geleneğindeki önemli kafalarından biri. Hem eleştirileriyle, hem teklifleriyle eleştirilecek pek çok taraf var ama... ...çok şiirsel bir felsefe yapmasına rağmen... ...arka planda ciddi bir tutarlılığı da olan bir filozof. Tabii Wagner'le olan özel ilişkisi evet. var biliyorsun. Sonra Schopenhauer'la olan ilişkisi. İkisini de sonra terk ediyor tabii ama... ...o geleneğin önemli bir ismi. evet. Yani ona da Allah'tan rahmet diyebilir. diyebilir. Allah'ın rahmeti geniştiriliyor. Ee, eyvallah. Ee, Turgut Hoca'nın e, muzdarip derviş. E, Turgut Hoca isti, farklı yorumluyordu açıkçası. Yani bunu burada şimdi uzun uzun anlatmak istemiyorum ama evet. ben Turgut Hoca'dan dinledim. Bir e, husus hocam Hocamı. şöyle. Mehmet Genç Hoca rahmeti de çok iyi bilirdi. Tabi tabi. Hmm. E, Mehmet Genç Hoca rahmetinin Alman felsefesine nüfuzu çok yüksekti tabi. Hoca edeben bu konularda konuşmazdı. Özel sohbetlerde konuştu. Yani Kant ve sonrası felsefeyi Alman idealizmini efendim Schelling efendim Fichte her der çizgisini zaten Wagneri çok iyi bildiğini biliyoruz. Schopenhauer e, okumalarını falan. Hatta Kant'ın kritik öncesi felsefe konusundaki e, çalışmalarından da haberdardı rahmetli. E, çok sohbet ettik. E, çok şey öğrendim e, hocadan o açıdan. Mesela Nietzsche'nin e, Dostoyevski ile olan ilişkisi de çok önemlidir bak, kişisel kanaatim. Çünkü Nietzsche'nin meşhur bir sözü var biliyorsun. Ben insanı bir Rus'tan öğrendim. Dostoyevski'nin o açıdan eserleri, hani varoluşçuluğun da önemli kaynaklarından biri kabul edilir ama... ...insan psikolojisini yakalama konusunda, tabii, tabii, o dönemdeki psikoloji... E, ...bu hani Freud'cu psikoloji, Jung'cu psikoloji filan falan varoluşçu psikolojileri de düşünürsen çok önemli de Nietzsche'ye göre baştan e, Nietzsche'nin e, hani bu tarafında bir şey yapmak lazım hatırlamak lazım valla şeyi tabii Tahsin Hoca e, açacaktır kaynaklarını mesela İslam'ı e, bildiğini biliyorum ama o dönemde bütün Alman e, şeyleri bilir çünkü 1804'te çıkan Doğu'nun Yıldızı adlı dergi var Almanya'da 1804'te çıkmaya başladı o dergide e, ben bunu tabii Tahsin Hoca çok daha iyi bilir ben e, okumalarımdan biliyorum ee, o dergide hem o andaki çağdaş İslam dünyasındaki olaylar, haberler çeşitli başkentlerden e, tercüme ediliyor Almanca. Hem de klasik metinler tercüme ediliyor. Mesela Hegel'in e, eserlerinde atıf yaptığı Vahdet-i Vücut, Mevlana gibi pek çok bilgi buradaki tercümelere dayanır. Hegel'in şeyi de burada kaynaklı. Tabii tabii Hegel'in, Fichte'nin he, her şey. Yani Alman idealistleri... E, inanılmaz bir şekilde İslam düşünce geleneğini biliyorlar. i̇bn Rüştü çok iyi biliyorlar, i̇bn Sina'yı çok iyi Zaten bir süre sonra e, şeyin e, Brantano bu geleneğin devamı, Brantano zaten Horton'dan... E, i̇bn Sina'nın metafizinin tercümesini istiyor, Sebuş Dery'nin Gülşeniraz tercümesini istiyor. Ondan sonra Saddettin Şirazi'nin metafizik kitabının tercümeni istiyor tabii tabii. Max Horton çok önemli bir adam o açıdan. Brantano'nun istekleri üzerine tercüme yapıyor ve Brantano bunları derslerinde okutuyor. Husser, Brantano öğrencisi, Hege, şeyde, Haydiger'de o gelenekten geliyor. Tabii ya bu, bu, şu aldım verdim meselesini bir ortadan kaldırabilirsek, yani insanların ortak hafızasıyla irtibatımızı sekinetli bir şekilde, sükunetli bir şekilde kurabilirsek bu gayet doğal yani. Biz oradan alalım. Bu, bu insanın ortak dedi bugün Bilmiyorum. bugün öyle bir cümle kullandım. Or, i̇nsanların ortak havzasıyla problem olan hiçbir kültür medeniyet kuramaz. Bu mümkün değil ya. Yani. Eyvallah. Bu ne İslam yapılacak. ne İslam dünyasında bununla bir sorunumuz var ne Türklerin böyle bir sorunu vardı. İnsanlığın ortak havzası bu. Yani bilgi bu ya. Yani ayıklarsın sen kendi metafizik perspektifine göre bunu süzersin o ayrı bir konu ama insanlığın havzasıyla insanın problem olur mu ya? bu insanlığından şüphe etmen lazım onun. Ben tabi burada bir veri çıkartalım, övünç verisi çıkartalım anlamında değil. Muzdarip bir derviş Turgut Bey'in sözünü hatırlatınca. Ben hep böyle küçüklüğümden beri, çocukluğumdan beri e hidayet etmesini çok arzu ettiğim isimlerden biriydi. Ve hep e ya bu keşke Gazali'yi yoksaydı e derdim. <gülüyor> Güzel. Nietzsche için. E Belki de öyledir bilemezsin. E tabi. Çok dertli bir e insan. Yakın biliyorsun. olduğunu biliyoruz en azından. Yani ben hemen hemen tüm eserlerini okudum. Almancasından değil tabi. Türkçesinden büyük orada bir, bir de Nietzsche şey yurt dışına gittiğimde ilk aldığım şeylerden biri Nietzsche. İngilizce külliyatıdır. Tabi aslı gibi olmuyor şüphesiz. Almanca'dan okumak lazım ama hakikaten e, müzdarip bir insan olduğu kesin. E, evet. Dürüst bir müzdarip. Evet. Hocam bitti. Başlığımız evet. yok. Yeni biz başlığımız Şöyle bir sorunumuz var sadece. Ee, birkaç dakikamız kaldı. Bir ufak ara vereceğiz. Yani ee, bu... İlk, bölümler i̇lk. Harca, i̇lk bölümleri bu şekilde harcamaya başladığını görüyorum. Hocam harcama değil, ben hani her başlıkla ilgili çok büyük keyif aldım. Zannediyorum dostlarımız da e, tabii, keyif tabii almıştır. Tabii sorunların peşindenin bir parçası olabilir böyle şeyler şüphesiz. E, evet. Evet. Şunu yapabiliriz belki bu birkaç dakikada giriş olması açısından. E, i̇lk başlığımız hakikati bilmek ne demektir? Evet. Şimdi ona girmeyelim çünkü o, o, orada önemli şeyler e, konuşmamız gerekiyor. Ama şunu söyleyelim belki bu iki dakika içerisinde. Şimdi biz esas itibariyle... E, TV.net'in bu ikinci döneminde, Surla'nın peşinin de, ikinci döneminde Batı e, şeyine, fensevi bilim tarihine, düşünce tane yavaş yavaş gireceğiz demiştik hatırlarsan. Evet. Aslında ona bir giriş yapacağız bugün. E, ama ona girmeden önce e, Batı'da özellikle 1543'ten tarihlendirdiğimiz o dönüşümün başlaması, işte Tartaglia'nın eserlerinden, Bolonya, Cebir okulu filan şeye giden, e, Galilei üzerinden, Descartes'te Nedir o? giden çizgiyi belirleyebilmemiz için... bu e, bir şeyin hakikatini bilmek ne demektir meselesinin nasıl dönüşümü uğradığını da görmemiz gerekiyor. Hmm. O açıdan önemli o. Bugün onun için biraz e, o, öyle bir başlık attım. Yani biz genelde e, şu bardağın hakikatini bilmek derken niye kastetiyoruz gerçekten? Bunun üzerine biraz konuşmak lazım. Tamam. Oradan e, özellikle... 15. yüzyılın, ikinci yüzyılın, 6. yüzyılda ortaya çıkan süreci bilirsek bir sonraki meseleleri çözebiliriz. Yoksa birden böyle şöyle bir şey yapmak doğru değil. Yani kullanılan kavramların tarihsel derinliğini ve o derinliğin nasıl adım adım dönüştüğünü yakalamadan bir filozofun üstü bir filozofun yazdıklarını e, diskriptif bir şekilde betimlemek çok doğru bir şey değil ya. Yani onları betimleme betimleyerek e, meseleyi izah etmek doğru değil. Bunlar uzun soluklu, uzun süreli. ...çok katmanlı süreçlerden geçip belli bir sonuca varıyor. Eyvallah. O Dolayısıyla şey oldu hocam aslında. Şimdi ikinci sezonun altıncı programı bu. Yavaş yavaş Altı gideceğiz. Altı programdır. Evet. O zemini bir tarafıyla inşa Tabi oldunuz. Tabii tabii. tabii. Oldunuz. Yani şöyle kadim dönemden gelen ne? Yani biz şunu çözmemiz lazım. Burada başlık olarak attık. Yani niçin ve nasılı... Matematikle bunları Bunların üzerine konuşmanız gerekiyor. Yoksa şu oldu, bu oldu. Herkes onu biliyor zaten. Aç Google'ı ama niçin olduğu, e, niçin böyle bir sonuca açık Yani hatırlarsan son yaptığımız soruların peşindeki son programında Tartaglia'yı konuşurken ne dedik? Adam ilk defa tarihte ölçü ve sayı diye 1500 sayfa eser yazıyor. Bu spor olsun diye yazılmaz değil mi? Ha. Burada bir arayış var. Ya da e, nedir onun adı? E, Top'la ilgili yaptığı o Nova Scientia kitabında ortaya koyduğu sorular belirli bir şeyle alakalı. Gelişmişlikle alakalı. Onun için burada da temel soru bir şeyin hakikatini bilmek ne demektir. Tamam. Dolayısıyla bu izleyi biz devam ettirebilirsek hocam şu çıkacak ortaya diyeyim Ben de heyecanla bekliyorum. Buradan gitti. Kant'a kadar geldiğimiz zaman programın ömrü o kadar uzun süreli bilmiyorum. Kant'a geldiğimiz zaman Kant'ın meselesi nereden devşebildi? İstersek atlarız oraya canım. Tabii şeyi tam taşları döşeyerek. Tabii tabii o sürece gitmek lazım. Hatta yeni gelmişken şunu da söyleyeyim. Kant'ın metafizik eleştirisini bile bizim anladığımız bir Aristotelesim nice metafizikleştiği olmadığını bile görürüz. O süreci takip ettiğimizde ben zaman. görmüş olurum. Ha. Yani e, biz Kant metafiziği derken hemen işi İbn Sina'ya ya da işte Aristoteles'e kadar geri taşıyoruz. Halbuki Kant'ın öyle bir derdi yok. Yani o çünkü ona gelinceye kadar köprünün altından çok sular geçti. Evet. O yanlış anlaşılmasının sebebi hocam işte o aradaki taşların o eksikliği. Tabii tabii. Yani, tabii, onu... tabii. Yani Bacon'dan, Baumgarten'dan Wolf'tan ve Baumgarten'dan devam eden metafizik tanımını dikkate almadan e, Kant'ın metafizik eleştirisini e, Aristoteles ve nispetle çözümlemeye çalışmak çok farklı şeylere götürüyor. Sonra niye anlamıyoruz? E, tabii. E, Ama bu arada Kant 1802'de mi? 2'de öldü ya da 4'te öldü. Ee, ama arada var bir 200 yıl orada sadece felsefi düşünüş değil bilimler e, çok farklılaştı e, yani şeyleri Tabii tabi yani pek çok şey değişti e, o, o açıdan onlara dikkat etmek lazım adım adım gitmek gerekiyor ve burada bilimdeki değişmeler e, nesneyi bilmek ne demektir onun hakikatini bilmek ne demektir Deme, demektir bilgideki doğru ne demektir? O kadar farklılaştı ki Kant masayı açtığı zaman e, Kant'ın önünde artık ortaçağ yok, e, İslam yok, hatta şey bile yok. E, Hellenistik ve Yunan felsefesi de yok. Onlar daha sonra Alman idealizmi tekrar onları yorumlayacak. E, o açıdan e, Avrupa'daki o dönemdeki gelişmeleri, yani optikteki gelişmeler, fizikteki gelişmeler, matematikteki gelişmeler... E, matematiği anlamadaki gelişmeler, kesinlik kavramıyla ilişki gelişmeler, tümel kavramıyla, genel kavramıyla, hatırlıyor muyum? E, öz, öz kavramıyla filan. Tüm bunları o en temelde bulunan, en temelde bulunan, en temel zeminde bulunan kavramları konuşmadan, ondan uzantıları üzerine konuşmak biraz e, naiflik oluyor. Yani ekran üzerine odaklanıyoruz. Görüntüyü tasvir edersiniz. Eyvallah. E, kodları bilmek için Anlayamıyor olmamızın kökeninde tabii, tabii. de zaten ben Herkese her şeyi anlamak zorunda diyeceğim, ben de pek çok şey anlamıyorum yani. Çalıştığımız alan olduğu için anlıyoruz. Ee, anlamak için yönelenlerin en tabii azından Tabii yani, kodları iyi çözmek lazım. Benim temel tezim burada kodları anlamak için de o kodların kendine göre yazdığı modlara geri gitmek lazım. Benim böyle bir işlemem var. Mod, kodu belirler, kodda ekranı belirler. Biz modları ihmal ediyoruz. Genelde kodları bilen iyi çalışmalar oluyor ama esas burada bir mod var. O mod e, en temeldeki zemini veriyor. Aksiyonları oradan türetiyorsunuz. En temel aksiyonu oradan türetiyorsunuz. Onu e, türettikten sonra kodlarınızı yazıyorsunuz. Kodlarınız da ekranı belirliyor zaten. Şimdi üç türlü çalışma yapabilirsiniz. Ekrana odaklanırsanız tasviri bir çalışma olur bu. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı, şunu yazdı, şöyle dedi, böyle dedi. Koda giderseniz dersin ki e, şunu dedi çünkü şu, şunu dedi çünkü bu. Sonra boda giderseniz şu kodları yazlar Çünkü Eyvallah. Bunu, bunu kurmamız gerekiyor. Burada bir e, virgül atıp hocam hakikati bilmek ne demek e, tir sorusuyla evet. kısa bir aradan sonra dö geri döneceğiz. Eyvallah. Merhabalar. E, hak, soruların hakikati bilmek ne demek diyecektim. Soruların peşinde hoş geldiniz. Ufak bir aradan sonra yeniden karşınızdayız. Artık konuya ancak gelebildik. Çok şükür. Eyvallah. E, i̇lk sorumuz peşinde düşeceğimiz soru ee, tabii bu sorunun da bir sürü katmanı var hocam. Ee, tabii tabii. Hatırlar mısın e, salgın başlamadan önce bir program yapacaktık seninle. Hakikat bir bıkkınlığı, hakikat yorgunluğu başlıklı. Evet, evet, evet. Pen, pendik'te. Işte, pendik'te. Tam o sırada 19 Mart mıydı e, şey çıktı? E, eve kapanma çıktı ve biz onu iptal ettik. Evet, mecburen doğru. Şey, birden hatırladım onu ben de. <gülüyor> Şimdi ilginç şöyle, son zamanlarda hatırlarsan Üsküdar'da da onunla ilgili bir konuşma yapmıştık. Sen de vardın zannediyorum. Şimdi hakikat kelimesi çok kullandığımız bir kelime. Çok kullanan kelimeler, mefhumu hatırlanmadığı zaman mistizme dönüş mistizm yaratır. Bu kelime. Hepsi. Hangi kelimeyi çok kullanırsan eee mefhumunu düşünmeksizin sadece lafız düzeyinde değil mi? Yani biz sizin oluşturuyor bir mistifikasyon üretiyor. Bunu söylemiştik hatırlarsanız. Evet. Şimdi Türkçede en çok kullanılan, Türkiye'de en çok olan hakikat yorgun şeyi hakikat savaşçılarıyız ve dergilerin başlıklarında bilir jenerikle hakikatin savaşçıları, hakikatin <gülüyor> peşindeyiz. Hakikati aramak lazım. Çağımız hakikati terk etti. Yani, şimdi en niyetinde pek çok yerde çok farklı şekilde kullanılıyor. Ben ee, bu şeyin başlığı da kullanırken şunu demiştim. Yani bu hakikat kelimesi o kadar kullanılıyor ki bir hakikat yorgunluğu var. evet Bir hakikat bıkkırlığı var hatta. Bir de hakikat tiksintisi oluştu. Şimdi, Kelimenin kastettiği bütün anlamlar yok oldu. Ama kimse bu anlamlar üzerine durmuyor. Yani mefhum üzerine duran yok. Mistak üzerine duran yok. Yani sen şimdi bak Aristoteles'e desen ya da İbn-i ya da ne bileyim ben. E, Gazaliye. De da fark etmez hangi ya sen bu hakikat derken bu hakikat lafsının mistakına, referansına ee, bunu sana izah eder. Yani şöyle bak. Ben bunun şu kalemin hakikatini bilmek ne demek? Nedir bu kalemin hakikatine ya? Kalemin hakikati olur mu? Şimdi bak. Ne, bizim medreselerde bir akayet kitabı okutuluyor değil mi? Maturidi akaid nesefi ömer nesefi nasıl başlıyor hakaiqul eşya sabitetun el ilmu biha mutahakkikun hilafen eşfistaiye eşyanın hakikati sabittir o insan tarafından bilinebilir sofistlerin hilafına sofis. şimdi bu çok önemli bir konu eşyanın hakikatini bilme ta e, milattan önce 6. yüzyıla kadar gidiyor mezopotamya'ya kadar gidebilirsin hermetik geleneğe kadar gidebilirsin çünkü biz bir şeyi biliyorsak o bildiğimizi o şeyin hakikatine delalet etmeli ki o şey hakkında izam edici paylaşabileceği bilgi üretebilelim. E, ve bazıları çıkmış demiştir ki ya yok öyle bir hakikat. Hadi diyelim ki var onu biz bilemeyiz. Hadi onu bildik. Bunu nasıl paylaşabileceği bilgisini üreteceğiz ki? Biliyorsun bu sofistlerin üreticilerini. Platon, ya. Sokrates hani hep buna karşı yapmışlar. Şimdi bir şeyin hakikati demek şu. Mesela kelimenin köküne bakarsan hakka şey... U bir şeyin sepet şey dileme yani bir şeyin sabit olması demek. Bak Cenabı Hak diyorsun. Evet. Ne demek Cenabı Hak? Hak ne demek? En sabit olan, hiç değişmeyen. Yani mekan zaman temsili olmayan, fiziksel temsili olmayan. Sabit yani. Cenab-ı Hakk'taki hak oradan geliyor. Hatta şöyle bir şey tabir var değil mi? El hakku el hakku. <gülüyor> hak olan en haktır gibi. Totoloji gibi ama yani hiç değişmez, sabit. Yani mekan ve zaman sahnesinde temsili yok. Ee, şimdi bir şeyin hakikati demek esas itibariyle, kelime anlamı itibariyle söylüyorum. sonra terim anlamına geçeceğim. O şeyin değişmeyen tarafı demek. Tamam Yani şunun değişen tüm özelliklerini çekip aldığımızda ortada kalan şey onun hakikatidir. O hakikat bunu göstermelidir. Hayır zaten değil. Şimdi senin, senin hakikatin yoksa senin ferdiyetin olmaz. Hakikat senin ferdiyetinin de zemini. Mecburen zaten. Tabii. Öyle bir ilgi çıkacak. E, tabii. Yani benim sana insan olarak etmemi mümkün olan senin hakikatin. Sen o hakikatten pay aldığın için insansın zaten. Dolayısıyla hakikat basit bir hadise değil. Dolayısıyla bu kelimenin geçtiği her yerde bu soruyu sorabilirim. Tabii ki sorabilirsin. Dolayısıyla hakikat e, aynı zamanda şeyin de ferdiyetinin zemininde bulunur. O ferdiyet yoksa zaten sen ona yükleme yapamazsın. Çünkü ne demek ferdiyet? Mekan zamanda bir tane haline gelir. Tane. Bak sana işaret ediyorum yani bir tanesin sen şu anda. Tam belirlenmişsin. Değil mi? Evet. Tabii ve senin bir işaret edilebilir bir hüviyetin var. Hüviyet. Bir o'sun sen artık bak. Hüviyet o demek. Sen bir olsun sana işaret edebiliyorum. Diğer nesnelerden ayırıp işaret edebiliyorum. Dolayısıyla hakikat bu evet. demek en genel anlamıyla. Herhangi bir şeyde değişmeyen sabit öz. Bu koddur. Ama bu kodun yazılmasının modlarına bakacaksın. Tamam bu hocam bu üç, üçlüğü devam ettirelim evet, o zaman. Tabii tabii. Ee, Mod, kod ve ekran dediniz. Evet. Ee, bir şimdi, şeyin hakikati onun koduna mı? Bak şimdi e... sen birey olarak sen üzerinden gidelim eğer mazuru yoksa. Lütfen. Sen ekrandasın. Ben seni ekranda görüyorum. Yusuf diye bir kişisin. Boyun var, posun var, renklerin var, şuyun var, buyun var. Bayburtlusun. Ha, bayburtlusun. Evet onu özellikle söyleyelim. E, bunlar senin niteliklerin. Çeşitli kategorik niteliklerin var. Niceliklerin var. İşte niteliklerin var. Şuyun var, buyun var. Belli pozisyonların var filan. Ama senin Yusuf olarak var olmanı sağlayan o ferdiyetin, o hakikatin senin kodun. Mahiyetin. E, insanlık kodu. Ama senin e, bu kodunun bu şekilde tanınmamamı mümkün kılan benim arka plandaki moduma dayanıyor nedir o bir metafizik anlayışıma dayanıyor diyorum ki ben Evren evren de bir içkin bir güç var şimdi teknik terimleri kullanmamak için anlatıyorum hı hı. İçkin bir güç var Bu güç bu güç belirli e, nedir fonksiyonlar gösteriyor ve nesneler e, imkanlarına göre bu gücü bu güç müdebir güç yani aktör güç aktör mu yani şöyle Yusuf'u ekranda hareket ettiren hakikati aynı zamanda onun müdebir güç hareket etmenin ilk hareket ettiricisi nefsin yani senin evet. senin o insanlık mahiyetin aynı zamanda o senin şeyin hakikatin o benden her şey çıkarılsa bile bende kalan, kalan. ben ee, şimdi bu Aynı zamanda bu hakikat senin neden tüm tüm özelliklerinin nedenlerini içeriyor. Aktör olduğu için. Fail yani. Tamam mı? müdebir olduğu için. Yani çünkü senin, nefis, senin organların hareketi, senin düşünmen, ister maddi, ister fikri hareketlerin hepsinin arkasındaki zemin o. Güç o yani. Nedensel, öz, özsel nedenleri içeriyor. Ve bu özsel nedenler şeye etki yapıp, senin bedenini etki yapıp sen düşünüyorsun mesela, hayal görüyorsun, e, duyuyorsun, efendim elini hareket ettiriyorsun. E, bu neye benzer? Şuna benzer, tüm e, evdeki e, beyaz eşyalar hareketsizdir. Öyle mi? Ta ki fişlerini takıncaya kadar. Şimdi bunların e, ekrandaki görüntüleri e, hareketsiz ama elektrik er geldiği zaman hareket etmeye başlıyorlar. Her biri ayrı bir e, fonksiyon icra ediyor. Çamaşır makinesi çamaşır yıkıyor, saç makinesi saç kurutuyor ama aynı ilettik. Dolayısıyla Yusuf Ayşe Fatma Ali Hüsey'in hepsinin hakikati insan o hakikatten pay alıyor. Onların ferdiyetinin zemininde bulunuyor. Tamam mı? Ve e, onların hareket ettirici gücü. Bu hareket etmeyi ilk hareket ettirici sadece yukarıda değil. Hepimizde var. Fail bu. Gazali'nin eleştirdiği bu zaten. Şimdi bu klasik gelenekten, keldani gelenekten gelen, Yunan'dan, helenistik dönemden devam edip gelen bir gelenek. Bu bir bot, bu içkin metafizik dediğimiz. Yani evrende bir güç var, bu gücün fonksiyonu e, olarak yapılar ortaya çıkıyor. Bu yapılarda da, e, bak fizik kelimesi bize Fizik diyoruz ya bugün, fizik bilimi. Ne demek fizik? Bu gücün cansız maddelere giren tarafa girmek demek. Canlına giren tarafı da püsühe, ruh, nefs. Yani canlılar, mesela bitki o dönemde canlı kabul ediyor. Hayvan canlı, ben de canlıyım. Benim püsühe, nefs dediğim şey bu. Bu beni hareket ettiriyor. Benim müdebbir, aktör gücüm, fail yani. Yoksa benim beden, madde pasif. Madde, bu gücün fonksiyonu. Tamam. Bu cansız maddeler de e, fizik adını alıyor, tabiat. Tab, Tabiat, tamam mı? Şimdi çok teknik şeylere girmemek için böyle kısa şeyler başlıklar taşıyabiliyor Gayet, güzel, gayet güzel hocam. Ha. şimdi bu İslam diyor ki yo burada bir içkin metafizik e, evrenin içerisinde tabii bu çok büyük bir problem yani şu bardağı şu halde ekranda görmemim mümkün olan bardağın bir hakikati var bu hakikat de en temelde o içkin metafizik güce dayanıyor diye kabul Kabul yani. ediyoruz. Hı hı. Şimdi burada çok önemli bir soru. Bunu zena konuşmayı hatırlarsan evet. ya sorular son programda konuşmuştuk geçen birinci dönemde ya başta hatırlamıyorum. Şimdi bu e, şöyle bir soruyu doğuruyor. Ben bu bardağı önüme koyduğumda ekrandaki görüntüsünü bildim. Değil mi? Kodunu da diyelim bir şekilde biliyorum. Acaba bunda bilinmeyen bir unsur var mı? Yani ontolojik olarak varlıkça ben istediğim kadar uğraşayım. İstediğim kadar ötem benim yırtayım. Alet devat geliştireyim. Bunu bitesiye, tüketesiye bilebilir mi? Biz buna bilim felsefesinde İstis'in peçeleri diyoruz. Hani peçe, katmanlı peçeleri, açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun, açıyorsun. Siddetül münteha var mı burada yani? Şurada dur. Bu sistemde var. Bunu niye anlattım? Şunun için anlattım. Bak, ta Kant'a geldiğin zaman Numen alanı var ya, işte bu. Kant diyecek ki, ya böyle bir hakikat varsa bile biz bunu bilemeyiz, oraya duvar örelim diyecek. Siz onu düşünmeye devam edin ama. Üzerine konuşun, şiir yazın. Var mı yok mu çok önemli değil. Bilmiyorum anlatabildim. Evet, evet hocam. Yani birbirinden kopuk değil bunlar. Yani Lok, e, ya bu özler, türsel özler, bizim hakikat dediğimiz şeyler bilinebilir mi? Değil. E o zaman niye bunlara vakit harcıyoruz diyecek ya? Biz bilinebilir olana bakalım. Niye pis adam? Bu türsel hakikatleri, hakikati attığın zaman yani niye atmış oluyorsun? Kodu atıyorsun ekrandaki verilere yoğunlaş diyecek sana. Empirizm bu demek. Verilere, gelen verilere bak. O verileri hakkında ilişkiler kur. Kavramlar üret diyecek sana. Anlatabiliyor muyum? Yani Avrupa'ya gittiğimizde bu süreçler belirleyecek olayı. Burada bir ara soru hocam şu. Bilinebilip bilinebilir olup olmadığı meselesinde Nihay karara nasıl varıyor e, insan yani bilinemez yargısı e, biraz daha uğraşsaydık belki Şimdi, bilinebilir. Çünkü bunun arkasındaki o mod zaman mekanda temsili olan bir şey değil. Nasıl tanımlıyor Aristoteles? Hareketin ilkesi Fakat kendisi harekete konu değil. Harekete konu olmayınca mekan zamanda temsili yok. Hmm. İşte metafizik olan o zaten. Orada. Dolayısıyla öyle geçirilemez. Geçirilemez tabii. Gayb yani bir tür. Anlatabiliyor muyum? Bir tür gay. E, ben ona her yaklaştığımda o kendini çekiyor. O peçe o demek zaten. Isis'in peçesi. Isis, Mısır tanrılarından, tanrıçalarından. Ben her adım attığımda biraz daha kendini geri çekiyor. Bu, bak, bütün bu gizli bilimler, okültizm, hepsi buradan çıkıyor. Eğer biz maddeyi insan idrakinin imkanlarıyla... Tüketisiye binemiyorsak başka yöntemlere gireriz kardeşim. Tamam. Geçen programda hocam benim açımdan ya. çok netleşti o. Yani o, o kült olan niye ortaya çıkıyor burada. sorusu çok mantıklı. Tabii tabii. Yani doğması çok mantıklı. E, tabii burada eğer bilinemez bir unsur varsa ve ben bunu akli istidlali yollarla mantıkla işte, ya da matematikle bilemiyorsam ne yapacağım? başka yollarda deneyeceğim işte mistik yollar da hermetik yollar bütün onlar buradan çıkıyor. Bir de düşünme de kendini alıkoyabileceğin bir şey değil. Hani ben bunun üzerine düşünmeyeyim diyerek düşünmemezlik. Ya tam tersini bunu söylemiş Katerina. Aslında evet. insanın merakı bitmiyor. Devamlı duvara kafa atıyor. Ötesinde ne var? Ötesinde ne var? Ötesinde ne var? Bu yani dolayısıyla evrendeki e, fiziksel dünyadaki bilinemezlik e, invisibility yani görünemezlik. Çünkü bilim nedir aslında? Invisible olanı, görünmez olanı Aşık, gizli olun, aşikar kılmak demek. Hani daha Türkçe, evet. visible olan, görünür hale getir. Bilim budur. Bugün de budur ha bilim. Bugün de bilim, atom altı yapılara iniyorsun, büyük ölçeklere çıkıyorsun, görünemez. Yani bizim beş duyumuzla algılamadığımız, algılayamadığımız olgu olayları masanın üzerine koyuyor adam. Matematik formülle koyuyor, modellerine koyuyor. Değil mi? Onları aşikar kılıyor bizim için. Bilim bunu yapıyor bize. Şimdi burada diyor ki sen istediğin kadar uğrasa aşikar olmayacak. Hep gizli olacak. Hep senden kaçacak. Sen ne kadar büyük ordular gönderirsen gönder. Fethedemeyeceğin hep bir şey kalacak burada. Aslında doğru hocam. bu Burada konuşmuştuk. Hatta ilk programda zannediyorum bu James Webb Teleskobu. Tabii, tabii. E, gitti biliyorsunuz. Görüntüler evet, evet. atıyor. Evet. O görüntülere bakıyorum. işte, Bilmem kaç milyon kilobaytlık şeyler. Ya şimdi, Evrenin fotoğrafları tamam, yakınlaştır yakınlaştır. bu evreni diyeceksin ki ya paralel evrenler var, trilyonlarca evren Hadi bil bakayım. Burayı bile şey yapamıyor yani tabii, gene. Tabii, yani bildikçe tabii. daha da büyük bir e, şey. Bu geldiğimiz çağ. Bir de o dönemi düşün. O dönemin imkanlarını düşün yani. Hem kavramsal ensumanları düşün, hem aletleri hmm. düşün. E, bu, bunu vaz ediyor. Şimdi bu işte o bizim bildiğimiz gizli bilimler, okült bilimler e, bir sürü kavram ortaya çıkartıyor bu. Şimdi bir de ikinci olarak burada şu var. Ee, Kelam da diyecek ki, şimdi Kelam ne, neyi söyleyecek? İkinci bir mod getirecek. Diyecek ki hayır. Bu insanlığın o, o, o güne kadar gelen toplu yorumu idi. Şimdi, şimdi şöyle, ikisi de aslında mozopotamya'dan çıkıyor. İki gelenekte, iki moddan, insanlığın şeyi yazılımı mozopotamya'dadır. Bunu artık öğrenelim. Yani biz şu andaki parça parça bilgilerimiz bize bunu veriyor. Sadece teorik olan değil, ...pratik pek çok şey orada üretilmiş. Ee, hele hele okunmayan birkaç milyon tablet var, onlar okunacak, neler çıkacak? İşte son zamanlarda e, takip ettim. E, Tirmatik fonksiyonları, mezopotamyaları bulmuş olacağına dair ip, şey, tabletler buldular. Yani Sinüs, kozinis, tanjant biliyorsun. Işte Yunanlılarda kiliç tirmatisi var. Bunların tam e, bilim üçgeni üzerinden tanımlanması biruniye nispet edilir. Ondan sonra... İslam dünyasında Ebu vefa Elbuzcani ve o dönemdeki bilim adamları ama Mezopotamyalıların binlerde e, tirmatik fonksiyonları kullandığına dair veriler var. Hatta e, yine Mezopotamya, Babil astronomlarının e, gezegenlerin gölgenin elips olabileceğine dair, nümerik analizlerinin olduğuna dair makale yayınlandı. Tabii bunun için daha verilere ihtiyacımız var ama belki gerçekten... Ee, elimize gelen tabletlerin çözülen tabletlerden çıkarttığımız şeyler bu. Şimdi dolayısıyla bu güneşin altında yeni bir şey yok hakikaten hocam. Şöyle e, örgü değişiyor. Pek çok şey yeniden e, alıyorsun, yeniden yorumluyorsun, daha üst bir yapıya taşıyorsun. Şimdi e, ikisi de Mesoapotep'den kaynaklanıyor. Evet. Kelamcılar dediler ki dediniz ben de. Kelamda şunu dediler. Yani bu sistemde bizim İslami terminolojiyle konuşursak. Halik ve mahluk iç içe burada. Hadi bakalım. Halik o logos dediğimiz o güç, mahlukta onun fonksiyonları. Bu panteizme götürür eğer iyi ayıramazsan. Ya da Spinoza'daki natura naturae natura natura Yaratan doğa, yaratıcı doğa. Hmm. Değil mi? Ee, Osmanlı Türkçesini çok güzel şaşı. Şey ee, el Halik neydi? Eee Tabiatul fatıra. Tabiat-ı Meftura. <gülüyor> Çok şey, hoş güzel bir şey. Öyle çevirmiştir Osmanlı Türkçesine. Şimdi bir gelenek, İbrahim'i gelenek diyelim ona. Diyecek ki hayır. Halik ile mahluk ayrıdır. Buna birincisi içkin metafizik diyen aşkın metafizik diyor. Tanrı yani Halik yukarıda. M mekan zaman içerisinde değil. Dışarıda e evreni yaratıyor. Varkılıyor. Varlığa güdüyor. Hep yeni bir mod bu artık. Bu aşkın metafizik dediğimiz. Bu daha önce duymadığımız bir şey. Nasıl duymadın? O tarihe kadar öyle mi? Yok İbrahim'in geleneklerden geliyor ama Kayıtlı. Şöyle güzel aslında sorun çok doğru bir soru. Bu inanç olarak akide olarak var da metafizik üretilmemiş. Müslümanların yaptığı hmm. en büyük iş bu işte. Aşkın metafizi yani e, ne diyelim tevhid inancını metafiziğe dönüştürüp aklın ilkesi getirmek en büyük becerileri. Bunu Muhtezi ve kelam üzere başlatıyor. Ama buna en e, sofistike şeyini e, i̇bn Sina veriyor. Yani, bunu... Bak şöyle Yusuf. Allah evrenin yarattığı bir inanç ilkesi olarak sıkıntı yok. Canım, i̇nanırız hepimiz ona. Ama bunun e, bir epistemik bir bilgi şeması içerisinde nedenler yaraşısını gözeterek açıklamak başka bir şey. O zaman herkese Müslüman olmayan da bunu açıklama gücü elde edersin. Öbür türlü bir inanç bu. Müslümanların gücünü gösteriyor düşünenler. Tabi tabi yani bu, bu sıkıntı inanmak bir sıkıntıydı. Buna Yahudiler de inanıyor, Hristiyanlar da inanıyor. Peki şöyle bir cümle var hocam. Bunu sormak üzere almıştım. Tam yeri geldi aslında. Buradaki tabi orta çağdan kastımız nedir diye soracağım. Orta çağ bilimi Tanrı'nın yaratma etkinliğini adlileştirmeyi asli görev biliyordu. Diye bir cümle. Bunu Müslümanlar baş, yani ya bu e, ele alınan konularla metafizik düzeyde tabii ki böyle. Yani şunu mı? yaratan bir tanrının yani o yaratılan evrenle olan ilişkisini sizin belli bir nedenler hiyerarşisi içerisinde açıklamanız lazım. Bir açıklama önermesi bakın. İtikadi bir önerme değil, kelami bir önerme bu. Tamam. itikatla kelami birinden ayrı. Müslümanlardan önce bunu denemediler. Denediler. Var tabii. Olmaz olur mu? Ee, var ama bunu bu şey bu, bunu yapıp buradan da bilim üreten, bundan fizik yapan, buradan kimya yapan, buradan Olma. matematik yapan yok. Yani büyük ölçekte yok bunlar. Şimdi şöyle, tarihte ara dönemler çok önemlidir. Şimdi biz genelde ara dönemler atlarız. Ara dönemlerde aslında pek çok kavram gelişiyor, pek çok insan çalışıyor. Birden biri çıkıp ortaya bunları derleyip topluyor, bir sisteme kavuşturuyor. Biz onu görüyoruz genelde. Diyoruz ki "Aa İbn Sina" diyoruz mesela. Halbuki İbn Sina'dan önce varlık manyet ayrımı, pek çok kavram işte Farabilerde, Amilde, ondan önceki filozoflar bunlar üzerine fikir verdi diye diye diyor diye. Diyor, diyor. Aynı şekilde Newton, e, çekim, çekimi matematikleştirmesi doğanın matematikteştirmesini kendi başına hmm. icat etmiyor canım. Hugus var, Hook var, Descartes var, şu var, bu var geliyor geliyor geliyor geliyor. Tak orada hani suyu dolduruyorsun, dolduruyorsun o son damla taşırıyor. Bunun gibi bir. Ama şey. bunlar masayı toplayan adamlar. Ha ya ama işte bu deha bunlar yani bunu yapacak güçleri var yani tarihte büyük dehalar var Aristoteles gibi i̇bn Sina gibi, Razi gibi, Descartes gibi, ne bileyim Kant gibi. Bunlar felsefi dehalar. Yani bilimde ayrı dehalar var da. Bunlar o birikimi e, bir sisteme kavuşturuyorlar. Ve geleni, kendilerine kadar geleni sistematikleri gibi kendinden sonrayı da belirlemiş oluyorlar. Değil mi? E, o açıdan. Şimdi kenar mücdar dolayısıyla yeni bir mod getirdiler. Modu değiştirdiler. Evet. Dolayısıyla kodlar da buna göre yazılmaya başladı. Ama şurada şu var tabii. Milattan önce 3000'den itibaren gelenek geliyor. Siz ve bu gelenek özellikle Aristoteles ve onu takip edenler eliyle çok sofistike bir açıklama modeli oluşturmuş. Hem metafizik düzeyde hem fizik düzeyde hem diğer alanlarda. Bunu ihmal ederek, bunu görmeden gelenek iş yapamazsın. Hmm. Ama bunu da dikkate alacaksın. Çünkü konuşmak istiyorsan çağına, bunu da dikkat alacaksın. Dolayısıyla bunu... Ee, özellikle İldi Sina gibi düşünürler. dikkate alıyorlar. Daha sonra Razi dikkat alıyor filan. Ve bunlar eşyanın hakikatini farklı tanımlıyorlar. Artık eşyanın hakikatinde, eşyanın hakikatinde ona içkin, fail, müdebbir bir güç yok. Ha Diyeceksin ki ya evren, evren doğa çalışırken e, evrende işte birbirini etki yapıyor. Cisimler güneş yeryüzünü etkiliyor. Onlar müessir. Onlar aktör değil. Onlar faktör. Hımm. Onlar fail değil. Onlar amil. Bak bunları bütün metinlerde görürsün. Ee, dolayısıyla müessir olma kaydıyla doğadaki nedenleri yaraşısını zedeleyecek bir durum yok. Sadece buna içkin, e, özsel nedenselliği veren bir hakikat anlayışını kabul etmiyorlar. Dolayısıyla mahiyet anlayışını kabul etmeyecekler. Tüm o modu değiştirince o kodları da kabul etmeyecekler. Doğal olarak yeni kod yazacaklar. Sistem böyle çalışıyor. Bu, bunu, bu çok önemli. Niye bak ee, Yusuf biliyor musun? Benim bir iddiam var. Bu bir iddia. İhsan Fazlon iddiası. Katılı katılmamazsınız. Kelamın bu kurgusu sekülerleştirilip modern bilim, metafizik ortaya çıkacak. Modern, çağdaş demiyorum. Kant öncesini kastediyorum. Ne demek bu? Şimdi e, halik mahluk dualitesi. Bir dualit o. Bir ikircilik yaratıyor. Burada yaratan var. Burada yaratılan evet. bir evren var. Ve bu yaratılan evren ee, bir önceki sistemlerdeki gibi, gibi, gibi içkin gücün fonksiyonu değil. Bir fonksiyon değil. Bir yaratılmış varlık verilmiş bir entite. Mümkün varlık dediği bilgisayarın bu. Varlığını tanrıya borçlu ama bir kere yaratıldıktan sonra zorunluluk kazanıyor. Ama klasik gelenekte o logosun bir fonksiyonu Öyle bir değeri yok. Onun için madde kavramını, insanlık tarihine kelamcılar hediye ediyorlar. Ama Tanrı orada varsayıldığı için bir sıkıntı yok. Sen kabloyu kestiğinde evren yapayalnız Tanrı çekilince sahneden, sana e, arındırılmış iç kuvvetlerden, fail kuvvetlerden, ara e, ilkelerden, özsel ilkelerden arındırılmış bir evren al. Bunun mekaniğini yap işte. Saf madde bu çünkü. Buna Hegel, ben bunu söylemiyorum ama bunu Hegel diyor. Disinshade me, yani evrenin büyüden, spiritüel unsurlardan, mistik unsurlardan, ara faillerden nedeni temizlenmesi diyor buna. Sonra bunu biliyorsun şey, Weber, e, sosyoloji teorisinde bu disinshade mi kavramı kullanıyor. Rasyonalizasyon yapma imkanı ortaya çıkıyor. Bunu Laibdiz'in metinlerinde çok açık görürsün. Mütekellimun tabirini Arapça kullanarak atıf yapıyor. Ee, şey, bazen de Muhammediyen teologun, yani Muhammedci teologlar diye. Bunları biliyorlar. Zaten bunlar İbn-i delaletül delalet Hayr'in adlı kitabının latince tercümesinde okunuyor. Biliyor, bunu biliyoruz, Descartes'in okuduğunu biliyoruz. Orada e, çevirdi Türkçe'ye Delalet-ül Hayr'in. Şey Çevrildi. Zannediyorum Albaraka'dan yayınlandı değil mi? Evet. evet. Yakın zamanda. Ee, orada okuyabilirsiniz. O kelamcıların temel aksiyomatiğini çok güzel özetliyor şey. Karşı ona çünkü. Ee, i̇bn Meymun hmm. ve Bunlar latinceye tercüme ediliyor. Başka eserlerde var. Ee, şişt, bak şimdi ne oldu? Sen modu değiştirince kodları yeniden yazıyorsun. Sağledim. Ekranda ona göre değişiyor. Burada bir ara sorum hocam. Şöyle. Hmm. E, bu kelamcıların bu açıklamasını Oku, okumasını. Ee, şey ne denir? Discontent, değil mi? Evet, evet. Büyüden arındırıp büyüden diyeyim. arındırma, ara varlıklardan temizleme, ee, failliklerleştirip Evet, evet. Bunu neden buna neden ihtiyaç duyuyor? Ona geleceğiz. Şimdi modern Batı'da bu hemen olmuyor tabii. Yani. Descartes bunu yapmıyor, Leibniz de yapmıyor. Hatta Leibniz klasik geleneği monodoloji diye. Yani her bir bireye yerinden bir Hakikat zerk ederek onların üzerine konuşacağız oraya geldiğimiz zaman. Yani çünkü diğer türlüsü daha kolay bir açıklama gibi. Bu Kant'la birlikte olacak işte. Ona geleceğiz yani onun bir nedeni var. Hatta birkaç nedeni var. da bunu söyleyeceğiz ama şey modern dönem. Şunu bir ayıralım bak. Batı'da bir kilise var. Bu kiliseyi ben kurum olarak kullanmıyorum. Bu bir adı, dinin adı. <gülüyor> Bu kilise basit bir hadise değil. Sonra bu kiliseden tabiata geçilecek. Tabiat, doğa anlayışı, nature anlayışı e, or, e, nedir? merkeze geçecek. Daha sonra Kant'la birlikte insana geçeceğiz. Yani insanın merkeze alınması buna neden olacak. Bunlar üzerine konuşacağız. Adım adım gideceğiz ya. Yavaş yavaş. Ve bunlar e, bilim yapma şeyini de belirleyecek. Fizik bilim yapma, doğa bilim yapma. Diğer alanlarda da belirleyecek. Ama burada şimdi biz... Kiliseyi niye andınız? Yani... E... Özellikle mesela erken e, kilise düşünürlerinin e, yok yok erken dönem kilise e, bu matematik fizyoloji vesaire bunu e, paganlığın kirli mirası olarak gören düşünürlerde e, var ya bu, bu tip e, şeyleri erken e, dönemde. O yok. anlamda. Yok yok kilise e, şöyle üstüm, üstüm. kilise vahyin devam ettiği bir kurum. Papa vahiy alıyor. Şimdi şunu biz anlamamız lazım. Bizde vahiy bitti. Öyle kabul ediyoruz. Değil mi? Evet. Ondan sonra vahiy iddiasında bunlar sahte peygamber diyorsunuz. Evet. Peygamberin e, vefatından sonra kitap var. Bir de sünneti var. Bu tıpkı doğa gibi karşında duruyor. Evrene ne diyoruz biz? Tekvini kitap. Evet. Yaratılmış kitap. Evet. Kitaba ne diyoruz? Vahyedilmiş kitap. Tenzin. İki kitap var. Ve bu iki kitap da bu iki kitabın bilgisi de kimsenin tekelinde değil bizim geleneğimizde. Bunun Belli bizim... yöntem dahilinde herkes hem evreni hem de kitabı bilgi konusu kılabilir. Belli bir yöntem olacak. Bu tefsir olabilir, bu fıkıh olabilir, ne olursa olsun ee, şeyin bilgilerin cehdi gahri değil, onların yorumları açık, değil mi? Ama sen Batı'da bunu yapmıyorsun ki. Batı'da kilise bunu belirliyor, Vahiy alıyor papaya. Ona bağlısın. Yani Batı'daki dineştirilerini anlamak için kilisenin bu durumunu anlam, biz bunu anlamıyoruz tabii yani. Ben İran'a gittiğimde de İran'da anlamadım yani. Bu bildiğim halde. İran'da da böyle bir şey var çünkü. Ha, İran'da da bir gelenek var orada. Ha, şöyle yani. İran'da ayetullahlar var. Ee, Şi'in kayıp imamın temsilcileri gibi. Onlar onlar neydi? onlar devam bir şey söylüyorlar. Şimdi Şiilik işte hani Hz. Ali, Muaviye kavgası falan falan tamam politik Arap dünyasındaki o dönemdeki e, sosyoekonomik politik kavgaların burada çok ciddi etkisi var. E, Arap toplumunun kabile yapısı falan falan bunlar doğru da ama bu süreç içerisinde teorize ediliyor. Ve Şii dünyada da vahyin, sürekliliği bir, çeşit vahyin tabii, sürekliliği... bir çeşit vahyin sürekliliği iddia ediliyor. Ve bunun da herhangi bir ailede olamayacağı için seçilmiş ilahi kozmik bir aile. O da Ehlibeyt. Dolayısıyla oradaki Ehlibeyt'in de hepsi değil. Hazreti Hüseyin'in e, Şah'ın, son inanç Şah'ın kızı tanıdığı. Çünkü o da seçilmiş bir aile. Tabii. Oradan gelen... E, imamlar tarafından yapılabileceği söyleniyor. Yani bilginin inhisarı söz konusu. Buna sünnilik itiraz ediyor. Kardeşim bilgi açıktır. Yani ben doğa hakkında nasıl bilgi üretiyorsam Kur'an hakkında da bilgi üretebilir. Yöntemimi vazetme kaydıyla. Şimdi kilise böyle değil işte. Kilise soru sormayı da belirliyor. Cevap vermeyi de belirliyor. onun yöntemi de belirliyor. İtirazı da belirliyor. Her şey o kümenin içerisinde. Tek bir küme var orada. Bu... Bu Büyük bir baskı oluşturuyor. Büyük bir... ve Bunun çöküşünden geç, gelecek hafta büyük ihtimalle ya da bir sonraki hafta bahsedeceğiz. Bunun çöküşü... Yani bu, o kadar sert, jit bir sistem ki bu. O, o sertlikle de çökecek. Peki sonrasında onu soracaktım. İşte protestanlığın ortaya çıkışı itibariyle... Abi, abi bundan anlatacağız. Bu sen, sorun kalmadı da her şey... Hayır efendim bak şöyle Yusuf. Senin evin birden yanınca ne yaparsın sen? Bak adım adım çökmüyor. Birden çöktü ya Katolik istem gidip başkasının evine çökerim. <gülüyor> hocam <gülüyor> o, başladı, o değil. E, Gazete, değil. Vaktimiz bitmiş. E, Yine mi? Ara verip dönüşte devam tamam, edelim. Peş. Dilerseniz eğer evet. e, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Ee, 15 dakika e, ile karşınızdayız ee, hocam. Hemen hızlıca gidersek biraz mesafe alırız. Bugün aslında hakikati bilmek. E, ne demektir hakikati bilmeye e, ilişkin e, farklı okumalar, yorumları konuştuk. Bu sorunun etrafında yani şöyle, koşuyoruz e, e, aslında. Büyük şimdi, oranda. Ben bir manzaranın fotoğrafını çekiyorum. Dille. Evet. Klasik. Dille. Yani o manzaranın dildeki yansımasını analiz yapıp bir analiz yapıyorum. Şimdi e, resim değişince o dil açığa düşer. Hani bu Viyana çevresi diyor ya, ya klasik felsefe bir dil oyunudur. Doğru, resim yok ki. Dil oyununa dönüşüyor. Resim olmazsa. Ama, tabii, öyle. Bana sorarsan, e, tüm klasik astronomide bir dil oyunudur. Çünkü klasik dayandığı teorik entiteler bugün yok. Ne epicycle'ı var, ne şuyu var, ne bu var, hepsi dil oyunu. Şimdi, bu Viyana çevresi filozofların anlamadığı şey şu, onların e, yaşadığı çağda, ...klasik dönemde üretilen dilin gerçekliği kalmadı ki. Gitti o. Sen ona dil oynuyorsun. Ya yani bu şuna benziyor. Yunanlılar mitolojiden inanıyorlar mı? da sorusu var ya. Evet. Sen Yunanlıların mitoloji diyorsun. Bir de Yunanlı, o dönemde Yunanlı'ya sor bakayım o mitoloji mi? Senin anladığın anlamda mitoloji mi? O gerçekliği onlar açıklıyor. Bunun gibi. Dil oyunu falan değil. Sadece o felsefelerin, o perspektiflerin, o bakış açıların, o yorumların... ...yorumladığı gerçeklik resmi kalmadı ortada... E, gerçeklikten, gerçeklik olmayınca dil kalıyor. Onu açıklamam kitap kalıyor yani kitabı bir şey. Dolayısıyla sen diyorsun ki ya bu kelime oyunu öyle bir şey yok. Tuhaf ve anlaşılmaz yani, tabii sen bulunuyor. Şimdi, sen hakikate kelime oyunu de tabii. Çünkü sen ilişkisel metafizikte yaşıyorsun. İlişkisel metafizikte hakikat, içkin metafizikte ya da aşkın metafizikte hakikat değil ki. Yani, mod değişimiz, sen o şeyi ekranı yargılıyorsun ya. Değişti artık o. O man şöyle, hani radyonun frekansına gelmeden radyoyu dinleyemezsin kardeşim. Her metafizin bir frekans ayarı var. Ona geleceksin ondan sonra onu dinleyip anlayacaksın. Hmm. Sen çeviriyorsun diyorsun ki ya bu 100.5 falanca FM'i vermiyor. Vermez çünkü yanlış koddasın şeydesin frekanstasın. tarihi okurken de frekansları iyi bak. Tarih konuşmaz sana. Metin de sana konuşmaz. Böyle konuşup durursun. Yani eğer sen müdebbir ve müessir güçler arasında ayrım yapmazsan. Tamam mı? İkide bir bana gazali nedenseyliği niye eleştirdi diye konuşup durursun. Geçen bir yerde bir fıkra anlattım. Anlatayım mı sana onu? Lütfen. Ha, şeye benziyor bu. Şimdi bizim temel İstanbul'a gelmiş. de sordu bana yine hocam bu gazali... Ya dedim yeter Allah aşkına yani ben bunları anlattım yani. Anlattım derken herkes yazıyor bunlar artık. Bunlar aşıldı. Şimdi temel İstanbul'a gelmiş. Ondan sonra... Yerleştikten sonra alışverişçi çıkmış. Dönerken eczaneye girmiş. Demiş ki, beyefendi bana bir tavuk verir misiniz? Eczacı demiş ki, beyefendi siz İstanbul'a yeni geldiniz herhalde. Burası eczane, eczane tavuk olmaz. Ha iyi demiş, gitmiş. Bir hafta sonra tekrar bir alışveriş, yine eczaneye gitmiş. Beyefendi bir tavuk alabilir miyim? Demiş. Yok kardeşim, ben size bir hafta önce geldiniz. Burası eczane. Tavuk satmayız dedim. Ama bak, olmadı bu demiş. Ha öyle mi demiş, gitmiş demek. Üçüncü defa yine alışveriş yapıp eczaneye girmiş demiş ki ya bir tavuk rica etsem sizden demiş. Tabi eczan. Şey, küpe birmiş yani. ya. Deli misin kardeşim Samen'e dalga mı geçiyorsun? Temel demiş ki ne kızıyorsun ya? Bir yazı yaz tavuk yoktur diye. İş bitsin demiş yani. Şimdi adam da sırf eczacına sırf Temel'e inat yazmış tavuk yoktur diye. Bir hafta sonra Temel alışverişini yapmış, dönmüş, girmiş içeriye. bir efendim tavuk ne zaman gelecek? Ya bizim bu Gazali meselesi, bu nedensellik meselesi de buna benziyor. Ya kaç tane afiş yazdık hala gelip tavuk var mı ne zaman gelecek filan soruluyor. Bu müdebbir ve müessir. Aşkın ve içkin metafizik ayrımını anlamadan Gazali'nin eleştirilerini anlayamazsın. Ona yapılan karşı eleştirilerini anlayamazsın. Kaldı ki Gazali bu işin başında ondan sonra bir sürü, bir sürü düşünürümüz var bu mesele üzerine kafa göre. Ya şu Arap kafasında bırakmıyoruz ki yani belli bir dönemde bırakıyoruz İslam'ı. Ya İslam'ın içine gelişti onun Selçuklar, Andolu Selçuklar, Osmanlılar bir sürü metin üretildi bu konuda. O kadar sofistike hale getirildi ki sen onları okumadan tamam kalmışsın bir yerde. Şuna benziyor bu. E Aristoteles böyle değil. Aristoteles M.Ö. 320'ler yani e, ondan sonra bir sürü buna ekleme çıkartma yapılıyor. Geliştiriliyor. Farklı alanlara taşınıyor. Gazadan sonra bu konuda üretilen metinleri okudun mu? Kim ne diyor? Meselelerin anlaşılmasını daha geliştiren, daha incelten, daha sofistik hale getiren bir sürü şey var. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim ha. Bu çok az bak şeyimiz var. Kazani meselesini fıkra üzerinden çözdük. Bu şey ama İnsanlar çok iyi anlaşılır. oldu hocam. Ha. Yine kod, mod ekran üzerinden ifade edersek o kod kod bağlamı bilinmeden ekranla kavga etmenin yani onu eleştirmeni yapıyoruz işte aynaya bakıp kavga ediyoruz ki şey hani dedi ki ya, düğmelerimizi yanlış bağlamışız. Ayna evet. Aynada ters gözüküyor. Aynayla kavga ediyorsun. Halbuki sen düğmeni değiştireceksin ya. Şimdi şeyi söylemek isterim bak. Dedik ya bu e, birinci metafizikte evrenin e, o varlıkça bilinmezliği söz konusu o küçük şeyler çıkıyor. Şimdi evet. tasavvurunda şöyle bir sonuç var. Evren Varlıkçı ontolojik olarak bilinemez değil. Fizik çünkü bu zaman mekanda temsil edildiği için sonuna kadar bir bilebiliriz. Sadece bilemiyorsak bu bizim beşeri imkanlarımızla alakalıdır. Bak iki farklı dünya çıktı ortaya. Bir bilemeyen, en azından bilemezlik içeren bir evren var. Bu sistemde ise bu sadece Cenabı Hakk'ın hakikatini bilemeyiz. O kadar bitti. Diğer her şeyi bilebiliriz. Açık bir bu düşünce tarihinde çok büyük e, tabii, bir kırılma. E, tabii. Şimdi, ben hep bunu söylerim. Severim de Einstein'ın bir cümlesini. Evreni bilmekten daha önemlisi evrenin bilinebilir olmasıdır. Bu evrenin bilinebilirliği artık hiç kapalılık yok. Yani nümen yok. evren içine içkin değil nümen. Öyle bir şey yok. Duvar örmeye de gerek yok. Biz bunu bitemeye bilebiliriz. Ha bu bilgimizin tabiatı şöyle olur. Böyle olur fark etmez. Ee, evren... Varlıkça bilinmezlik içermez. Bilinemez. Bağlamdan değişik bir soru, Hı. şey kopuk değil tabi ama e, kelamcılar bunu ortaya koyduktan sonra dedin diyoruz hocam Hay şey. bunu kelamcılar ortaya koyuyor. İbn Sina da aynı şekilde. İbn Sina'nın en büyük başarısı neydi? Bu iki metafiziği üst bir dilde içererek üst bir dilde yeniden kurmak. Tabi. Yani İbn Sina hem o birinci metafizi hem ikinci metafiziği birlikte kelamcılarda dikkat yeni bir en, e, şey kurup. Büyük bir açıklama modeli geliştiriyor. i̇bn Sina'ya göre zaman mekanda temsili edilebilen her şey bilinebilirdir. Fiziksel izahları mümkündür. Sadece biz bugün yapamıyoruz. İleride yapabiliriz. O yüzden yine sizin seçtiğiniz o iki kavram etrafında söylersek müdebbir değil. Müessir. Bak şöyle hakikatin oldu. hakikatin kendisi e, ösen bir nedenselliği taşıyorsa o bir faildir. O bir aktördür. Bunu kabul etmeleri mümkün değil. Metafizik gereği kabul edemezler bunu. Bak, akidevi anlamda değil. Metafizikleri buna müsait değil. Çünkü tek bir aktör var. Tanrı metafizik düzeyine. Başka aktör yok. Ama bu sistemde her fertte hareket etmeyen bir hareket ettirici var. Senin hakikatin aynı zamanda senin ferdiyetini sağlıyor. Senin müden bir gücün, senin tüm tedbirini oradan alıyorsun. Senin tüm yapıp etmelerinin hareket Ama kendisi harekete konu değil. Ve bilen, bilinen de o, o. Yoksa senin değişen tarafını, harekete konu olan tarafını bilmek değil. Senin ona türsel öz diyorsun değil mi? Öz diyorsun. Bir sürü onun adı var felsefede. E bu çok iki farklı perspektif var burada. İki farklı tutum var. Bunları fark et, bunların nesneyi nasıl kuruyorlar bunlar? Bu nesnenin bilgisini nasıl üretiyorlar? Ve burada dediğim gibi i̇bn Sina'nın bu sentezi ne tür sonuçlara... Açıyor. Çünkü siz bir şey iddia ederseniz de bunu açıklama modeline dönüştüremezsiniz. Yani epistemik bir bir bilgi teorisi kuramazsanız onun da bir anlamı yok. Keramcılar'ın en büyük zaafı, en büyük şeyi o kurdukları ontolojiye uygun bir metafizik, zemine uygun bir fizik üretemiyorlar. i̇bn Sina orada İmdat'a yetişiyor. Hmm. Ha, bu bu fizik modern dönemde kurulacak. Siz bunu tamamen disinshainment operasyonuna geçirdikten sonra... Bu artık matematikselliğe de mekanik bir yapıya kavuşur. Matematiksel olarak da ifade edilebilir artık. Çünkü yavaş yavaş bu ilişkisel bir metafize, yeni bir metafizeye yelken açar. Peki bir başka şey hocam. Ee, Weber dediniz diye söylüyorum. O dischaintment e, protestan ahlakında geçiyor. Hmm. Orada değil mi kuruyor. E, protestan, e, protestanlık meselesiyle ilgili. Protestanlık, protestanlık buna kapı açıyor. İlgili tabi, değil mi? Tabii tabii. Hmm. Tek başına protestanlıkla değil. O bir etken, bir değişken. Denklemde çok değişken var ama bir denklem kuruluyor 16. yüzyılda. Bu denklem... yavaş birden de çözülmüyor. Yavaş yavaş çözülüyor. Hmm. E süreç içerisinde... bir geçiş döneminden sonra tamamen yeni bir metafizik Ne... E, ilk dönemdeki içkin metafizik, ne de... aşkın Tanrı'ya dayalı bir metafizik. E, tamamen... evrenin içerisinde kapalı... ilişkisel bir metafizik içerisinden. Artık bu, bu nesne... bu nesne ne onun iş bir hakikatinin şeyi etkinliğinde var oluyor. Ne de dışarıdan kendi ilişkisi içerisinde o evrenin ilişkisel o içerisinde varlığa geliyor. Bunu niye yapmak istiyorlar demiştim aslında ama uzun konu olduğu için oraya yani. geleceğiz dedim ama Ben sadece Aynen. şimdi o üç farklı modu vermek için söyledim. Bunu üzerine duracağız. Tamam. Yani burada salt bizim anladığımız anlamda şey değil diye düşünüyorum. Yine aynı yeri dair soracağım ama yani. Müstakil anlamda Tanrı'yla sorunu var da o kabloyu kesmeye çalışıyor değil. Değil tabii tabii. Şimdi şöyle, e, ya bun, bununla sorun olmak... ...klasik sistemde felsefe bir tümel sistem. Bilme sistemi, her şeyin içerisinde bunları ayırıyorsun. Bunları düşünmeni engellemiyor zaten. Gerçekliği... E, şimdi şöyle, biz... ...bunu bilirken esas itibariyle şu bardağı... ...ya da şu kalemi onu... E, ...önümüzdeki o sahnede belirli bir illetler hiyerarşisine dayanarak biliyoruz. Bir nedensellik ilişkisinde, bu nedensellik ilişkisinin kökenini, bunun içindeki hakikatler mi devşireceğiz? Uysa e, dışarıdan, dışarıdan mı, mı devşireceğiz? Ya da onun ilişkisellerinden mi devşireceğiz? Fiziksel sebepler ile metafizik illetleri birbirine karıştırmamak lazım. Bak, koddaki nedene illet diyoruz, ekrandaki nedene sebep diyoruz. Moddaki nedene hikmet diyoruz. Bakın o hikmet Çok kelimesi güzel. de boşuna üretilmiyor. Yani bizim o en temeldeki, zemindeki nedene hikmet diyoruz. cenab bakın hikmeti diyorsun bak. Hikmet de bir nedendir. Zaten bilgi bilgi en geniş anlamıyla bir nedenler yaraşisi inşa etmektir zihinde. Bu ister teolojik, ister e, metafizik ister fizik olsun. Buradaki hikmet ama şey değil değil mi hocam? Bugün bak yine hakikat kelimesi gibi uğradığı anlam itibariyle e, okült e, Hayır hayır. Mesela diyorsun ki yani, Bilemedik. Hikmeti, anlamadık. Cabaan cana Hikmetini tüketemezsin zaten. O o gayb alanına mahsus ama o da orada da bir dikkat edersen sen bağlantını kurarken idrak bağlantını Tanrı'nın da nedensiz iş yapmadığını düşünüyorsun. Vardır bir hikmet ediyor. O tanımında öyle. Ha, tabii o, doğru. insan aklı düşünürken illetler hiyerarşisinde, nedenler hiyerarşisinde gözetmek zorunda. İster teolojide, ister metafizikte, ister fizikte. Bunu teolojide yaptığında hikmet adını vermiş bizimkiler. Bunu e, şeyde, kodda yaptığında buna illet demiş. Bunu şeyde, Ekran. kimsenin ekrandaki nedenle bir problemi yok. Önemli olan ekranda görülen sebebin zemini neresi? İllet olabilir ama illeti fail ve müden bir güç kabul etmeyeceksin. Ee, o tab'ına nakşedilmiş bir güç olabilir. Gayet doğal bu. Senin kabul ettiğin metafizik bunu gerektiriyor zaten. Ee, sen eğer yaratıcı, e, hür iradesiyle yaratan muhtar, efendim kadir bir tanrı inancın varsa ve bunun bir metafizini yapmışsa bunun bir sonucu var. Yani sizin senin aksiyomatik yapın, senin zaten ekranını, bir kodu yazdım ondan sonra ekranı değiştireyim kafana göre. Olmaz o. Modu yazdım, kodu ona kafama göre yapayım. O bir tutarsızlık olur. Atabiliyor muyum? Çünkü bu nedenler hiyerarşisi bizim e, esas şeyimiz e, idrakimizin doğasından kaynaklanıyor büyük bir ihtimalle. Ve bu hiyerarşiyi kuruyor, kuruyoruz. Dolayısıyla... E, i̇nsan idrakinin değil mi? Müslümanlara mahsus değil. İnsan idrakinin. Bu tamamen nedenler hiyerarşisi. Biz her şeyi nedenleyerek biliriz. Ama dediğim gibi nedenin alanına göre e, ismi Aslında. değişebilir. Birbirine karıştırırsan çözemezsin bunları. Bu bağlantıları kurmak tabii ki ayrı bir şey. Yani ilahi hikmetle e, ki koddaki illet arasındaki ilişkiyi kurmak. Onlar da o açıklama modellerinin hmm. teknik meseleleri bunlar. Zaten biz felsefe derslerimizde ya da doğa felsefe derslerinde inceliyoruz. <gülüyor> Mesela öyle basit şekilde izah edecek bir mesele değil ama. Gerçi kabloyu kesenler de e, bu modda hikmet dediniz ya izah e, anlamında bizim. Hı hı. E, izah edemediği yeri de boş bırakıyor. Big Bank'ten çok güzel e, zaten ana, boş meselesi. bıraktığı tabii. Hah bu güzel bir şey. O her sistemin bir çantası var. Evet. Çözemediklerini oraya atıyor. Bu hı hı. Aristoteles'te de var, İbn Sina'da da var, Kelam'da da var, modern bilimde de, de var, de çağdaş de var. bilimde de var tabii. Bunlar işte bazen çözmek için mistik yeni arayışlara giriyorsun. Bazen de bunlar yeni bilimsel teorilerin kurma imkanını taşıyorlar sana. Hmm. O insan aklının meraklarıyla alakalı. o Orada duruyor işte dedik ya geçen hafta mı dedik. Acayip ve garayip kelimesi bununla alakalı. Evet. Yani Önce nedenler hiyerarşisi izah edemediğin acayip diyorsun. Hmm. Ama onu orada tutuyorsun. Nedenler hiyerarşisinin zıddına ya da onu aşan bir özel mesela. Üç... Kafalı çocuk doğuyor. Bu garip bir şey. Bunun nedenini biliyorsun sen. Ama nedenler hiyerarşisine uymuyor bu. Çünkü neden işte insanın tek kafalı doğması lazım. Burada bir garabet olmuş. Bak garabet. Diyorsun, ama öyle bir olay oluyor ki... Bu olay Vakı olmuş. Vuku bulmuş ama... Senin elindeki nedenler hiyerarşisi onu izah edemiyor. Diyorsun ki e, bu var. Bunu görmezden gelemem. Atıyorsun çuvala. Bunlar biriktiği zaman... Bu sefer ya teoriyi gözden geçiriyorsun, tamam mı? Değiştiriyorsun ya da teoriyi terk edip o olayları da açıklayıcı yeni bir model, açıklama modeli geliştirmeye başlıyorsun. Hmm, modunu tartışma ya. Mod çünkü. tartışmak çok tehlikeli. O, mod tartışmaya gitmez o. O buraya geldiği süreç zaman. içerisinde. Iş. O çok zaman alan bir şey. Öyle kolay değil o. Ee, bugün yeniden modu tartışacak. seviyeye geldi bilim. Ta Tabii model dünya işte tabii. Geldi. şu anda tabi çok ilginç tartışmalar yapılıyor şu anda tabii. Türkiye'de de bu tartışmaları takip edemeği yapan hocalar var yani, o, do, dolayısıyla bak şöyle kitaptan ilk okuduğunu hemen nafsi düzeyde alıp e, ve bir de bunun uygulamalarına dikkat etmeden yani astronomi okumadan o dönemdeki astronomi fizik okumadan yani Descartes'in yöntem üzerine konuşmasını okuyorsun ama Descartes'in optiğini Descartes'in kozmolojisini Descartes'in antik geometrisine hiç bakmıyorsun. Olmaz. Kastettiğim bu. İbn Sina'nın metafizini okuyorsun ama kitabını hayvanına, kitabını nebatına, usul hendesesine, efendim İbnü'l-Heysem'e bakmıyorsun. Olmaz o. Çünkü ondan uygulamaları o. Nefes aldığı dünyayı da bir bütün Elbette olarak canım. anlamak. Hay bak dedik gerekiyor. ya bir yorum yapıyorsun. Resim bir bilmeden yorumu okuyorsun sen. O yorum okuduğun zaman e, gerçeklikten sen de kopup bakıyorsun olaya. Dolayısıyla lafız üzerinden ahkam kesmeye başlıyorsun. Bir Aristotelesi okuyun, biyolojisinden haberin yok. E, Kozmozisinden haberin yok. Ya Ben şunu söyleyen hocayı gördüm ya. Aristotelesi'nin kozmozisi mecazdır dedi bana. E, öyle öyle değil, ay alta, ay üstü olmaz. E, anlatabiliyor musun? Mesela o kadar değil, şey değil. E, bir bütün olarak meseleye bakıp, oradan e, iş başında olan, e, temel modları ve o modlara ilişkin kodları ve o, onun ekrandaki görüntülerinin arasındaki e, hiyerarşik ilişkiyi kurmak zorundasın. Hmm. Bir meseleyi anlayabilirsin. Bu yapılar yavaş yavaş değişiyor. Yani tutup siz doğayı matematikleştirmeyi yani düşünmedi. Allah aşkına Aristoteles gerizekalı mıydı doğayı matematikleştirmeyi düşünmedi? Ne engelledi onu? Bunu düşünüp düşünemediğini, düşünmediğini bilmek düş... gerekiyor. Hayır efendim, Edoxos'un talebesi bu ya. Edoxos, o dönemin en büyük matematisi. Gö gökler kuramının, küreler sistemini geliştiren adam, geometrik, e e oran-anitolojisi geliştiriyor, onun talebesi ya. Oradaki fikirler alıp, dile uygulayıp, mantığı kuran adam, matematiğin önemini fark edemez mi? Ki layık dizinin ifadesiyle, matematiğin dışında matematikçe düşünen ilk filozoftur. Çünkü kıyas teorisi de bir matematiksel yapıdır. niceliksel değil ama matematikseldir. Bu adam bunu göremiyor mu? Ne onu engelliyor? Ya yani Düşünce tarihi böyle okunur mu ya? Futbol takımı mı bunlar? Eyvallah. Hocam e, vaktimiz bitti. Evet. E, güzel bir soruyla, layıklığınızın güzel bir sorusuyla e, bitirdik. Önümüzdeki hafta e, kaldığımız yerden... O layıklığınız değil o futbol takımı yok. O kadar da benim sorum. <gülüyor> <gülüyor> Aristoteles'in şeyiyle şeyiyle cümlesi çok cümlesi. önemli tabii çok iyi bir tespit. Hı hı. Kıyas diyoruz bir tür matematiktir diyor. Eyvallah. Orada bitirmiş olalım haftaya evet, inşallah. İyi akşamlar. İyi geceler. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler.